Merhaba, hariçtan sanat programına hoş geldiniz. Ben Çeleng. gezegenin farklı köşelerinden Türkiye'yi de ilgilendiren kültür sanat projeleriyle karşınızdayım. Bugün bir konuğum var, İstanbul Tasarım BNR'i direktörü Deniz Ova. ...bugün Londra'dayız, en azından gündemimiz Londra kentindeki tasarım etkinliklerinin içinde yepyeni bir biyenal, Londra, tasarım Biennale'i. Londra tasarım alanında çok öncü bir kent açıkçası, tasarım alanında müzeleri, tasarım odaklı galerileri, enstüleri ...tasarımın farklı yönlerine adanmış festivalleri, fuarları ve buluşmaları var ve nihayet ilk kez yapılacak bir tasarım Biennale'ine kavuşmuş durumda Londra... Üstelik bu ilk BNL'de Türkiye'nin de bir sergisi olacak. Türkiye'nin de katılımı söz konusu. İşte bu gündemdeyken İstanbul'daki tasarım Bienalinin direktörü Deniz Ova ile görüşmek istedim. E, Deniz uzun yıllardır İKSV'de yurtdışı projeler geliştirip yürüttü. E, Türkiye'nin Venedik Bienaline katılımını organize etti örneğin. Sonrasında İstanbul tasarım Bienalinin direktörlüğünü üstlendi. Ve Londra'daki tasarım Bienalinde de Türkiye katılımını koordine ediyor. Deniz hoş geldin.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 Sen de dediğin gibi Utopya by Design e, tasarımla Utopya temasını hepimiz kendi ülkemiz açısından veya da temsilimizin içinde sergimizi de yorumluyoruz. Bir alt başlık oluşturuyoruz. Yani bu bir şemsiye tema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 bilmiyorum. Ben girdim anlatıyorum tabii şimdi ki, ama projeyi ama tabii ki. bir yere geldiğimizde konuşurken otobanın geliştirdiği fikir şuydu. Umut derken biz bunu nasıl anlatıyoruz? Nasıl açıklıyoruz? Herhangi bir yere gidip de haykırıp bağırıyor muyuz? Veyahut da bu nasıl hayatımızda yer ediyor derken dilek ağacı fikri ortaya çıktı. Birçok kültürde bu dilek ağacı fikri var. İşte bir köprüye gidip bir kilit takmak veyahut da bir ağaca gidip bir dilek yazmak bir dereye veyahut da bir suya bir para atmak. Bunlar hep dileklerimizi bir yere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 Açık Radyo'dasınız. Hariçten Sanat Programı'nda ben Çeleng, Teknik Masada Barış Demirel var. Konuğum İKSV'deki İstanbul Tasarım Biyeneli'nin direktörlüğünü yürüten Deniz Ova. Bugün gündemimizde Londra, Londra Tasarım Bienali var. Az önce dinlediğimiz parça da Londra'dan bir parçayı da Dancing in the Street. harici sanat programlarının başında ve sonunda da dinlediğiniz, yani bir bölümünü dinlediğiniz bu parçayı David Bowie ve Mick Jagger'ın 1985'te gerçekleştirdiği yorumdan dinledik. Ee, devam edelim Deniz, sen biraz içeriye girdin açıkçası Otoba'nın yaptığı bu dilek makinesi projesinin. Gündemimizde İstanbul, e, Londra Tasarım Bienali var, 7 Eylül'den itibaren ziyaret açık ol.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 Siz e, nasıl bir yani katılacak e, grubu bu tasarımcı ekibine nasıl belirlediniz? Bir açık çağrı mı yaptınız? Bir danışma kuruluyla mı çalıştınız? O süreç nasıl işledi? Çünkü önümüzdeki edisyonlarında da tasarım BNL'nin umarım Türkiye ile işbirliği devam edecektir. Burada da yine İKSV'nin koordinasyonunda e, katılım sürecektir diye umuyoruz. Dolayısıyla onun için de bu alanda çalışanlara bir bilgi geçmiş olurum. Ee, peki hikaye şöyle başladı aslında bakılırsa. Ee, Londra Tasarım BNR'i bir açık çağrı yaptı. Bütün ülkeleri aslında tüm dünyaya bir açık çağrı yaptı diyebilirim. Ee, biz bir BNR yapıyoruz. Ee, her ülkeden açı, e, bir başvuru bekliyoruz. Ee, bu bir kurum olabiliyordu. Doğrudan bir tasarım ofisi, mimarlık ofisi, herhangi bir enstitü olabiliyordu. Bunlar e, bu başvurular toplanıp...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 bizi de çok mutlu edecek bir tasarım önerisiyle geldiler. Bu arada onları da önümüzdeki programlarda ağırlamayı planlıyorum. Ben de burada onu söyleyeyim. Şimdi çalışmaların çok yoğun bir dönemindeler tabii tasarım Viyeneli hazırlıklarının. O yüzden bu programa katılamadılar. Deniz onları da temsilen burada. <gülüyor> evet. En iyi şekilde anlatmak istiyorum ama otobanın seçilmelisinin büyük bir sebebi çok değişik işler ortaya çıkarıyorlar. Bir kere zanaat konusunu çok irdeliyorlar ve çok kullanıyorlar. Yeni yorumlar katarak aslında bir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 artık tarafına katılıyorsunuz diye evet. anlıyorum işin <gülüyor> aynı şekilde polmak Milan ve diye ekipteki danışma kurumdaki diğer insanlar hepsi bunu sergilemesi ile ilgili işin kretörel kısmı ile ilgili böyle Aynen. bir ortak.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 Dilek makinesine oluştu, ulaştık aslında bakılırsa. Yani burada otobanın tabii ki çok büyük e, rolü var. Yani inanılmaz büyük bir enstelasyon ortaya çıktı. Ve hiç e, pneumatik sistem e, böyle bir biçimde hiç kullanılmamış. Yani e, anlamak için hastanelerde belki görmüşsünüzdür. Tüp sistemleri vardır. Kan veya haberleri <gülüyor> oradan oraya taşımak için kullanılır. Yani bununla bir...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 Her zaman tabii ki yurt dışında bir iş yaptığımızda hayalimiz... ...bunun bu işin İstanbul'a geri gelmesi ve burada tekrar konuşulması. Hiçbir detay yok bununla ilgili. Biz ama eseri geri getiriyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ve bir buluşma noktası olabilir diye düşünüyorum. Tabii ki tasarım bieneri bir ay sonra yer alacağı için mutlaka bunu konuşuyor oluruz. Tasarım bienerinin paralel etkinliklerinde, kent programında diyeyim. Ama eser tekrar sergilenebilir mi? Onu artık önümüzdeki haftalarda göreceğiz. Tamam, harika.